Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz vakıf geleneği ve yardımlaşma. Topluma yönelik bir hizmetin gelecekte de devamını sağlamak amacıyla... Hayırsever kişilerin kendi istekleriyle ve resmi yollarla bağışladıkları mülk ve paraları vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, gelecekte de hizmet verebilmeleri korunmalarına bağlıdır. Toplumun yararına olan eserlerin geleceğe taşınması ve yaşatılması vakıfların görevleri arasındadır. Sıkıntılı günlerde yardımlaşmak, acıları ve mutlulukları paylaşmak için insanlar arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir. Bu iyi ilişkilerin sağlanmasında vakıfların rolü büyüktür. Vakıflar, ihtiyaç sahibi kişileri belirleyerek, hayırseverlerin yardımlarını bu kişilere yönlendirme görevini gerçekleştiren kuruluşlardır. Vakıfların tarihçesi çok eskilere dayanır. İslam dini ve Türk kültürü yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı her bireyin görevi saymıştır. Bugün halen kullanılan ya da kullanılabilir durumda olan hanlar, hamamlar, köprüler, çeşmeler, okullar ve camiler bu anlayışın göstergesidir. Bağışlanan bu eserlerin gelecekte de varlıklarını devam ettirebilmeleri vakıflar tarafından korunmalarına bağlıdır. Bilinen en eski belgelere göre, Tarihi Hititlere kadar dayanan ve Büyük Selçuklu Devleti döneminde yapıca gelişen vakıflar Osmanlılar zamanında daha da yaygınlaşmıştır. Osmanlı Devleti döneminde kurulan vakıflar Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da etkinliğini aynı ölçüde sürdürmüştür. 5 Haziran 1935'te çıkan bir kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş ve ülkemizdeki vakıfların hepsinin yönetimi bu teşkilata verilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf eserlerinin onarımından, kiraya verilmesinden, elde edilen kira gelirlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasından sorumludur. Elde edilen gelirlerle vakıflara bağlı öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılık beklenmeden sağlanır. Düşkünler ve yoksullar için aşevleri açılıp onların daha sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunulur. Gelir düzeyi düşük kişilerin, sağlık ihtiyaçları karşılanır. Vakıflar eğitime, öğretime, sağlık işlerine yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmaların amacı fakirlere hizmet etmektir. Yardım alan fakirlerin adları vakıf tarafından kesinlikle açıklanmaz. Böylece İhtiyaç sahibinin gururunun kırılması engellenir. İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla 1983 yılından beri Aralık ayının ikinci haftası vakıf haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca vakıfların çalışmaları hakkında bilgi verilir. Radyo, televizyon ve okullarda Konuyla ilgili konuşmalar yapılır. Okullarda vakıf eserlerini tanıtıcı duvar gazeteleri düzenlenir. Gidilebilecek vakıflar ve vakıf eserlerine geziler düzenlenir. Bizler de tarihin izlerini taşıyan bu eserlere sahip çıkmalıyız. Ne kadar zengin olursak olalım bizlerinde bir gün mutlaka vakıfların hizmetlerine muhtaç olabileceğimizi unutmadan imkanlarımız ölçüsünde vakıflara yardım etmeliyiz. Sevgili dinleyenlerimiz Mehmet Bey ve kızı İpek Ankara'da yaşamaktadır. Bir gün opera meydanında dolaşırken devlet tiyatroları genel müdürlüğünün bulunduğu vakıf apartmanının önüne gelirler ve aralarında şu diyalog geçer. Baba tiyatro binası ne kadar da eski? Evet kızım oldukça eski bir bina. Bu bina Ankara başkenti olduktan sonra vakıflar genel müdürlüğü tarafından yaptırılmış bu binanın kirasıyla vakıfların ihtiyaçları karşılanmış. Vakıf ne demek baba? İnsanların yararına olan bir hizmetin sürüp gidebilmesi için kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para, eşya ve yapılara vakıf denir kızım. Vakıflar hangi hizmetleri yapar? Herkes tarafından kullanılan okul, cami, köprü, çeşme, hastane gibi yerlerin onarılmasını, eksiklerin giderilmesini sağlar. Ayrıca fakir öğrencilere burs ve yurt imkanı sağlayan, aşevleri açıp kimsesizlere yemek dağıtan vakıflar da vardır. Anladım baba. Peki Ankara'da bu binadan başka vakıf eseri var mı? Tabii var. Mesela ulustaki Hacı Bayram Camii ve etrafındaki dükkanlar vakıf eserleridir. Dükkanlardan elde edilen gelirlerle caminin bakımı yapılır. Artan para da fakirlere dağıtılır. Peki Milli Eğitim Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Mehmetçik Vakfı gibi vakıflar da böyle işler mi yapar? Evet kızım. Bu vakıflarda ihtiyaç sahiplerine yardım eder. Ayrıca gelişmesini amaçladıkları bir konu hakkında çalışmalar da yapar. Mesela Türk Kalp Vakfı, fakir kalp hastalarına yardım ettiği gibi, kalp hastalıklarının tedavisiyle ilgili bilimsel çalışmalara da destek verir. Vakıflar sadece insanlara mı hizmet eder baba? Hayır kızım. Hayvanların ve çevrenin korunması için çalışan vakıflar da var. Hatta Osmanlı Devleti zamanında da böyle vakıflar kurulmuş. O zaman biz de vakıflara para vermeliyiz değil mi baba? Evet kızım. Para verebileceğimiz gibi vakıf çalışmalarında yer alarak da katkıda bulunabiliriz. Vakıflarda çalışmak da para vermek kadar önemlidir. Büyüyünce ben de vakıf çalışmalarına katılacağım. Aferin sana benim canım kızım. Şimdi de okuyacağımız Fatih Sultan Mehmet'e ait olan bu tarihi metni vakıflar ve yardımlaşmanın hayatımızdaki önemini düşünerek dinleyelim. Fatih Sultan Mehmet'in çevre ve sağlıkla ilgili vakfı Ben İstanbul Fatih'i Fatih Sultan Mehmet. Kendi paramla aldığım İstanbul'un taşlık mevkiinde bulunan 136 adet dükkanımı şu şartlarla vakfediyorum. Bu dükkandan elde edilecek paralarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi görevlendirilsin. Bu kişiler içinde kireç ve yanmış kömür tozu karışımı olan kaplarla gün boyunca sokakta dolaşsınlar sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu karışımı döksünler. Bu işin karşılığında günlük yirmişer akçe para alsınlar. Ayrıca yirmi üç doktor görevlendirilsin. Bu doktorlar her ay İstanbul'un her semtini dolaşsın. Ayrım yapmadan her evin kapısını çalıp, o evde hasta kişi olup olmadığını sorsunlar. Hasta varsa... Ve tedavisi orada mümkünse tedavi etsinler. Değilse, kendilerinden hiçbir ücret almadan, hastaneye kaldırarak orada tedavi etsinler. Allah korusun, bir yiyecek kıtlığı olursa bıraktığım yüz silah avcılıktan anlayan kişilere verilsin. Bunlar, hayvanlar yavrulama döneminde olmadıkları zaman Balkanlarda ava çıksınlar. Böylece hastalarımızı gıdasız bırakmasınlar. Bugünkü konumuz vakıf geleneği ve yardımlaşmaydı. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.